Estağfurullah el azim 70 sefer söylendiğinde e, mesela ben söylüyorum annemin elinin üzerine koyuyorum. E, ondan sonra estağfurullah el azim 70 sefer söyledikten sonra Fatiha'yı okuyorum. E, mesela başı ağrıyorsa e, geçiyor diye söylemişler. E, estağfurullah el azim ne demek bunu öğrenecektim. Evet. Estağfurullah el -azim. Estağfirullah el azim demek yüce sonsuz büyüklükteki Rabbimi Allah'ı Allah'tan bağışlama diliyorum demektir. İstiğfar demek yani istiğfar bağışlama dilemektir. Estağfurullah el azim büyük olan Allah'tan yüce Allah'tan bağışlanmamı dilerim demektir. Şimdi bu bir istiğfar cümlesi bağışlanma dileme, cümle, dileme cümlesi Müslümanların dilinden düşmemesi gereken bir cümle. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günahlarınıza tövbe edin çünkü ben günde 70 sefer tövbe ediyorum çokluktan kinaya. Peygamberimiz Aleyhisselam bile sık sık istiğfar, tövbe istiğfar ederdi. Dolayısıyla Müslümanlara da bunu salık vermiş tavsiye etmiştir. Bizim işimizde böyle olmalıdır. Yapılan bu istiğfar kelimesinin ...belli sayılarda söylenip... ...efendim üzerine bir şey daha... ...ayetler okuyup da... ...Allah'tan şifa dilenmesi halinde... ...Rabbim şifa verebilir. Yani bu... ...bunu şifa niyetiyle yaparsanız... ...Allah'ın kelamının... hangisini olursa olsun... ...şifa niyetiyle okursanız... ...hele hele şifa anlamı taşıyan ayetler okursanız... ...sağlam bir yürekle... ...yapılabilirse Rabbimiz... ...onu kabul edebilir... Ama bu mutlaka geçer diye söylemek e, çok doğru olmaz çünkü söyleyen aza okunan e, sözün niyetine Rabbimizin o duaya o duayı kabul edip etmeyecek e, oluşuna bağlı bir şeydir. Hı hı. Evet mü müminin duası kabul edilir ama böyle 70 sefer derseniz olur da 69 defer sefer bunu istifar etmesin olmaz bir sefer eksik olursa olmaz bir sefer fazla olursa olmaz ki bunlar kayıtlayıcı rakamlardır. Biz zaten muhteremin belirlediği bir rakamdır. 70 şokluktan kinayedir. 10 sefer derseniz olmaz mı Allah gene o hastalığı giderecekse giderir. Bunlar bir takım sebeplerdir. Rabbimizin adının anılıp ondan istemeye vesiledir bütün bunlar. İstigfarlar, okunacak dualar, Kur'anlar Rabbimizden istemeye öncüllerdir. Onun rahmetinin coşmasını, rahmetinin bizi bulmasının kapılarını açmanın anahtarlarıdır. Açarsınız gelir inşallah açılırsa. Ama mutlaka estağfurullah el azim sefer dedim kanser hastalığı iyileşti. Allah'ın koyduğu tabi kanuna genelde aykırı. Yani bu evet mesela yapılacak duaların, her türlü fiziki maddi hastalıklara da faydası olacağını bilim de ispat etti artık. Ama mutlak tedavice anlamında değil, yapılacak tedavi ile beraber maneviyatının güçlendirilmesi, vücuttaki immün savunma sisteminin manen desteklenmesi suretiyle hastalığın daha da çabuk iyileşmesine etki yaptı bu müsellem. Dolayısıyla dualarımızın efendim. Hastalığı iyileştirmek için dua okudu böyle saçma şey olmaz dememek gerekir. Hmm. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tedavi olduğunuz ey Allah'ın kulları Allah Teala Hazretleri e, yarattığı her derdin illa devasını da yaratmıştır. Tedavi olun, tedavi olmanın yollarını arayın diye tavsiyede bulunmuştur bize. Böyle buyuran Resulullah Efendimiz Vesselam şu veya bu şekilde hastalıktan şikayet eden insanlara okumak suretiyle onların iyileşmesine vesile olmuştur. Bu peygamberimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarının doğrudan peygamberimiz okuduğu için özel bir dua olduğu için iyileşeceği olabileceği gibi, iyileşmiş olabileceği gibi bize öğretmesi anlamında da olabilir. Siz de yapın, siz de okuyun. Hatta Fatiha Suresi'ni hasta olan insanlara okuyup hastalığının giderilmesine sebep olan sahabi gelmiş durumu peygamberimize anlatmıştır. Verilen hediyeyi aldık yenir mi ya Rasulullah diye sormuştur. Bu şu demektir. Demek ki okumak, dua etmek istiğfar Rabbimizin rahmetinin coşmasına vesile olacak araçlardır. Bunlara başvurulur ama mutlaka geçer demek, demek sağlıklı de. olmaz. Evet, evet, evet. Sağlıklı Rabbimiz dilerse onu vesile kılar iyileştirir. Ama Allah'ın koyduğu, tabiatımıza koyduğu kanun nedir? Önce fiili tedavi neyse onu aramak, onunla beraber de Rab'dan istemek, Allah'tan istemek. Ya Rabbi kullandığım tedavi yöntemlerini geçerli kıl diye dua etmek. Esas olan budur. Evet.